Nuh Aleyhisselam oğlunun aile halkından olduğunu ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu söyleyerek oğlunun akıbetini merak ettiğini göstermiş oldu. Cenab-ı Allah'ın ona cevabı ise her mevzuda Esas değer ölçüsünün ne olduğuna, ne olması gerektiğine dikkat çekecek bir mahiyettedir. Allah'ın kullarını değerlendirmenin ölçeği, ölçüsü, miyarı eskilerin dediğiyle miyarı nedir? Sahip olunan inançtır, akidedir. Peygamber evladı olmak dahi ölçü alınmaz. Ölçü değildir. Ama herkese çok peygamber evladının babasının yolunda olması istenir. Beklenir hatta. Fakat olmayınca da olmuyor. İlahi takdir ve insan iradesinin tercihi ne doğrultudaysa iş öyle cereyan ediyor. İşte Cenab-ı Allah bunun için akide bağı olmadığından dolayı Nuh Aleyhisselam'a diyor ki Ya Nuhu innehu leyse min ehlik Şüphesiz ki o senin aile halkından değildir. Evet neseben senin evladındır. Fakat senin ehlin değildir. Ehil kelime itibariyle hem aile halkı demek, hem senin yakının, akraban demek. Sana layık olan demek. O sana layık olanlardan, o senin yakınlarından, o senin akrabalarından değildir, dedi Cenab-ı Allah. Niçin? Çünkü o salih olmayan bir ameldir. Bazı müfessirler derler ki, bu ayet-i kerime kişinin evladına onun ameli denileceğini gösteriyor diyor. Çünkü kişi evladını yetiştirirken belli bir maksatla yetiştirir. Ve kişi kendi amelinin salih olmasını istediği gibi evladının da salih olmasını ister. Bu evladı amelidir fakat salih değildir Ruh Aleyhisselam'ın o evladı için. O salih olmayan bir ameldir. Bir diğer manaya göre o ameli salih olmayan birisidir. Yani yaptığı işler iyi olmayan, salih amel olmayan birisidir. Onun yaptığı işleri salih değil, iyi değil, kötü işlerdir. O kötü iş yaptığı için senin aile halkından sayılmaz demektir. O halde فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ Hakkında bilgi sahibi olmadığın hiçbir şeye dair bana soru sorma. <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın peygamberlere dahi iltimas geçmemesi onun adaletinin ne kadar ileri olduğunu gösterir. Peygamberlere bile Ruh Aleyhisselam gibi bin yıla yakın bir zaman Rabbinin yoluna her vesileyle ve her şekilde her surette davet etmiş bir peygambere Cenab-ı Allah hakkında bilgi sahibi olmadığın bir hususu benden isteme diyor. Yani sen oğlunun kafir olduğunu bilmiyordun. Bilmediğin halde benden onu kurtarmamı istiyorsun. Ama ben senin bilmediğini de bilirim. Dolayısıyla senin oğlunun senin ailenden olmadığını da bilirim. O halde sen onun kendi ailenden olduğunu bana Hatırlatma diyor. Neden? <gülüyor> Estağfurullah diyor ki İnni a'izuke en tekune bilel cahilin Yani en la anlamındadır. Ben sana cahillerden olmaman için sana bu şekilde öğüt veriyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle diyor. Birkiniz diyor, bir kişiyi övmesi icap ederse, o şu kadar iyidir, bu kadar iyidir deyip bırakmasın diyor. Bildiğim kadarıyla böyledir desin. Ben onun böyle olduğunu biliyorum. Ben onun böyle olduğunu zannediyorum desin. Niye? Çünkü biz insanların zahirini biliriz. Onların iç dünyalarını bilmeyiz. Gerçekte onların Allah'a karşı ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Mümkündür ki Firavun zannettiğiniz bir kişi Allah'a belki çok yakındır. Ha, teorik olarak olur mu olmaz bu ayrı bir konu. Biz peygamber hazretleri Mümkündür ki çok salih özellikle bu, bu için, bunun için önemlidir hadis bunun için söylenmiştir çok salih gördüğünüz bir kimse maazallah mülafıkın teki olabilir onun için peygamberin bundan kastı ne herkese şüpheyle yaklaşmak değil bundan kastı şu herkes hakkında Allah'ın daha iyi bildiği bir miktarı, bir hususu ihtiyat payı olarak bugünkü tabirle, ihtiyat payı olarak bırakmak. Çünkü biz filan kişi çok iyidir, filan kişi şöyledir, böyledir dediğimiz zaman, belki hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir hususta dahi şahitlik edebiliriz. Onun için ne diyeceğiz? Bildiğime göre böyledir bildiğim kadarıyla bu şekildedir. Hatta birisini övüyorsanız bu bilhassa kimseyi yüzümüze karşı övmek gerekmedikçe mevzu bahis olmaz. Şöyle demeli diyor. Fele nezki alellahi ehad. Biz Allah'a rağmen kimseyi temize çıkarmak niyetinde değiliz. Allah onu hakkında nasıl biliyorsa o öyledir ama biz Allah'ın bilgisine rağmen farklı da olsa bu böyledir manasına söylemiyoruz desin diyor. Dolayısıyla insanların zahirine göre hükmedeceğiz ama haklarında nihai hükümde bir açık kapı, aralık kapı bırakacağız. Her konuda esasen Müslümanın böyle ihtiyatlı olması gerekiyor. Hatırıma gelmişken bir hadis-i şerif var ki insanlar ile ilgili değerlendirmelerimizde ve onlarla gelecekteki ilişkilerimizin, ilişkilerimizin ne şekilde devam edeceği hususunda altın değerinde bir kural. Çok değerli. Çok önemli. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ayrıca Arapça ifadesi de çok belakatlı. Çok belir bir ifade. يعركي عليه ساتو السلام أحبب حبيبك يوما ما أسا أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما أسا أن يكون حبيبك يوما ما يعركي سدني أشريك كشرك سبع أرطيل له سبع Belki bir gün gelir ona buğz etmek zorunda kalırsın. Ona açık kapı bırak. Buğz ettiğine de aşırı buğz etme. Bir gün gelir belki onu sevmen gerekebilir diyor. Allah Allah. Bu peygamber hikmeti arkadaşlar. Peygamber hikmetidir bu. İnsanı tanıyan, insanın özünü bilen, aynı zamanda değerlendirecek olan insanın bir takım etkiler arasında kalarak değerlendirme yapabileceğini bilen, dolayısıyla haklı, bazı yerlerde haklı değerlendirmeler yapmama ihtimali bulunan veya aşırıya kaçma ihtimali bulunan ve bunların böyle olacağını bilen bir peygamberin sözü. Onun için mümin ''Vallahu a'lem el ilmu indallah'' demesini ihmal etmemeli, unutmamalı. Allah en iyi bilendir. Bakıyorsunuz herhangi bir İslami eserde eski kaynaklarımızda adam öyle izahlar yapıyor ki ilim işte budur diyorsunuz. Ondan sonra kendisi şu cümleyi yazıyor ve bitiriyor oradaki açıklamalarda. Vallahu a'lem. Ve Allahu alem bir sawab Allah en iyi bilendir. Doğruyu en iyi o bilir. Ya. Bunu diyen bir ilim adamı da büyüklenme olmaz. Çünkü ilmin en ciddi tehlikesi de büyüklenmektir. İlimle bağdaşmaz. Çünkü biz atasözü halinde getirmişiz. Dolgun başak eğik olur. Böyle, içi boş, tanelerin içi boş olan başaklar dimdik durur. Başak dolgunsa, ağırlığından şöyle bir eğilir. Eğilir. İlim sana tevazuyu öğretmemişse, sen sizin, tekisin. Hiçbir şekilde tevazuyu öğrenemez. Ama günümüzde, İnsanlar büyüklük taslayarak kendilerini bir yerde görmek istiyorlar. Biz İslami değerlerden bahsediyoruz. Cahiliyeden ve cahiliyenin değerlerinden değil. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti bize bunu öğretiyor. İnsanları İslam'ın değerleriyle değerlendirmesini öğret mesele yalnızca Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun iman etmemesi ve gemiye binmemesi değil Bu ayetler bize o kadar çok şeyler öğretiyor ki değerin ne olması yani insanın değeri nedir? Neyle ölçülür? insanın kıymetini ne tespit eder ne tayin eder. Bütün bunları bütün bunları bu ayeti kerimeler bize anlatıyor ki insanın gerçek değerinin, gerçek kıymetinin veya değersizliğinin iman ile alakasına bağlı olduğunu ne yapmış oluyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Bütün mesele o. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bütün meselesi bu. İnsana, mümine imanı öğretmek ve bu imana bağlı, bu imanın istediği duruşu, bakış açısını, anlayışı, hareket ve tavırları yapıp etmeleri kazandırmaktır. Mömin her haliyle, konuşmasıyla, değerlendirmesiyle, gitmesiyle, gelmesiyle Allah'ı ve Allah'ın hükümlerini hatırlatmamıdır. Allah'ın ve Allah'ın hükümlerini hatırlatmalıdır. Mümin budur. Mümin budur. Bir işi yapmıyorsa, ve ondan ısrarla kaçınıyorsa, karşıdaki anlayacak ki, Allah bu işi yasakladığı için bu, bu işi yapmıyor. İnsanlar bunu anlamalı. Yapıyorsa, devam ediyorsa, İnsanlar da anlasın ve bilsin ki bunlar Allah'ın istediği şeylerdir. Onun için bu da da asla ediyor. Allah'ın değerlendirdiği şeylere değer vereceğiz. Reddettiği şeyleri reddedeceğiz. İşte anlatılmak istenenlerden birisi de budur bu kıssada. Cenab-ı Allah ona Cahillerden olmaman için ben sana böylece öğüt veriyorum dedikten sonra Ruh aleyhisselam'ın cevabına bakınız. Kâle Rabbim inni eûzu bike en es'eleke mâ leyseli ilm. Rabbim hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Az önce dediğimiz gibi sığınağımız odur. Sığınağımız odur. Biz ona sığınırız. Dertlerimizi ona açarız. İyi halimizin devam etmesini ondan dileriz. Kötü hallerden bizleri kurtarmasını ve korumasını ondan niyaz ederiz. Bir darlıkla, bir sıkıntıyla, bir musibetle karşı karşıya kaldığımız vakit ona yalvarır yakarırız. Ondan, Ya Rabbi çektiğim acılarla, ızdıraplarla kalmayayım. Bunlar benim yanıma, bunlar benim karım olmasın. Ona yalvarırız. Bunların karşılığını, bize müdafatını fazlasıyla ver Ya Rabbi. Herkesin dünyada her türlü sıkıntısı olabilir. Fakat bakın hadis-i şerifte ne diyor aleyhissalatü bu Müminin diyor işine hayret edilir. Daha önce de çeşitli vesilelerle zikretmiştim. Müminin işine hayret edilir diyor. Ona diyor bir hayır isabet ederse şükreder. Allah da ecir verir. Başında bir zorluk, bir sıkıntı, bir musibet gelirse sabreder, ondan dolayı da Allah ona yine ecir verir. Ve bu diyor, sadece mümine verilmiş bir özelliktir. Onun için çoluğumuzu, çocuğumuzu, etrafımızı, çevremizi zorluk ve musibetlerle karşı karşıya kaldıkları vakit, derhal feryadı basan tiplerden etmeye bu konuda onları eğitmemiz lazım. Kime karşı feryat? Kimden feryat? Kime feryat ve ne işe yarayacak o feryat? Her şeyin aklı var, mantığı var. Değil mi? Cahiliye döneminde başlarına bir musibet geldiği vakit başlarlardı ağat yakmalara. Sen şöyle yiğittin, şöyle kahramandın, şöyle cömerttin. Elbiselerini yırtarlar, yüzlerini tırmalarlar, bilmem ne ederler. Feryadu ı figan ederler. Ne oluyor? Böyle ki böyle olsun. Böyle olması ölmemesi için sebep miydi? Öldü gitti. Ne yapacaksın? Sen, sen onun ölümünden ne kazandın? Onun ölümü senin için nerede kayıptır? Ve onun ölümü sana ne kazandırıyor? Evet. Ölüm bizim için yerine göre kayıptır. Ama bir noktadan itibaren onu kazanca dönüştürebilme imkanımız vardır. İşte Nuh Aleyhisselam bu öğütten sonra karşı karşıya kaldığı bu musibeti kara çevirmeye çalışmıştır ifade yerindeyse. Ne diyor? Rabbim hakkında bilgi sahibi olmadığı bir hususu senden istemekten Allah'a sığınırım. <gülüyor> ve eğer sen bana mağfiret buyurmazsan ve illem tağfirli ve illa tağfirli ve tarhamni ve bana merhamet buyurmazsan ben şüphesiz hüsrana uğrayanlardan olurum. <gülüyor> bir peygamberin böyle bir durumda Allah'a yakarışı, Allah'a yönelişi. Evladınızı Allah kimseye kaybettirmesin. Bir kişi evladını kaybeder, dünya acısıdır ve bilir ki evladı salih birisiydi. İnşallah cennetliktir der. Bu onun için ayrı bir tesellidir. Bir de Birisinin maazallah evladı ölür ve cehenneme gideceğini bilir. Çünkü Allah'ın yolunda yürüyen birisi değildi. İşte musibet bu. Burada da senin için teselli Nuh aleyhisselamdır. Teselli Nuh aleyhisselamdır. O kadar kesin ki kafirliği Cenab-ı Allah ona ben sana öğüt veriyorum diyor. Bilgin olmadık bir şeyi benden isteme diyor. Cahillerden olmaman için sana ben böylece öğüt veriyorum. Bir baba ile evlat arasındaki bağı bile kan ve neseb bağı olarak değil de akide bağı olarak koyan bir dinin mensuplarıyız. Bizim akrabalığımız budur. Öyle bir dindir ki bu. Aramızdaki bağ bizim gerek kendi evlatlarımızla, eşlerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, gerek yabancılarla. Bizim bağımızın ömür bağların geçerliliği ve kıymet taşıması akide bağının mevcudiyetine bağlıdır. Eğer ben evladımla, kardeşimle, eşimle, aynı zamanda din kardeşi değilsem evladımın, eşimin vesairenin, benim evladım, eşimin olmasının bir kıymeti yok. Bunu ötesi yok. Ümmet bu gerçeği anlasa var ya, kavmiyetçilik ve ulus davalarının değil, Kavmiyetçiliği böyle, ne bileyim yani, ağzın en ucundan, dilin en ufak ucundan övülmek maksadıyla zikredilmesi dahi Müslümana utanç verir. Kavmiyetçilik kadar zillet bir dava yok. Kavmiyetçilik kadar alçaltıcı, insanı değersizleştiren ikinci bir dava yok. Adına ister milliyetçilik desinler, ister bilmem ne desinler, şu desinler, bu desinler. İnsanı alçaltıyor. Niye? Çünkü insandaki iman değerini, iman cevherini bir kenara atıyor. Onun ölümden sonra beş para etmez, leşindeki özellikleriyle değerler. İnsanın değeri bunlar değil ki. Benim değerim etim ve kemiğim değil ki. Benim değerim akidemdir. Akideme bağlılığımdır. Akidemin doğruluğudur. Belirleyici olan odur. Dersimizin başında Firavun'un hanımında da misal verdik. Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın karısını da misal verdik. Nut Aleyhisselam'ın karısını da misal verdik. almadı. Hala bir özlü, çarpıcı bir ayet-i kerime var ki: Estağfirullah. Yevme la yanfa'u malun ve la banun illa men ata Allah bi qalbin salim. Cahiliyenin bütün değerleri, çoluk çocuk çokun sahibi olmaktır. Evlat ve mal sahibi, aşiret ve mülk sahibi olmaktır. Etrafındaki kalabalıkların, askerlerin, orduların, şunun bunun yardımcıların, destekçilerin, hizmetçilerin vesairenin kalabalığıdır. Ama Cenab-ı Allah ne diyor? O kıyamet günü öyle bir gündür ki, o günde, o günde, ne bir malın faydası olacaktır ne de evladın. Allah'ın huzuruna selim bir kalbiyle varmanın dışında hiçbir şeyin faydası olmadığıdır. Allah'ın huzuruna selim bir kalp, Şirkten, riyakarlıktan, ihlassızlıktan ve salih amelle alakası olmamaktan arınmış bir kalp. Yani şirke bulaşmamış. Bütün salih amellerini ihlasla Allah için yapmış. Her salih amelden olabildiği kadar çok pay almaya çalışmış. Öyle bir kalp sahibi dışında hiçbir kimsenin hiçbir şeye, hiçbir şeyin hiçbir kimseye faydası olmayacaktır diyor. bütün Bitti. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا مَدُونَ إِلَّا مَلْهَةَ اللّٰهَ بِقَلْبِي سَلِيمٌ Bir Osmanlı şairi bunun bu manayı hatırımda yanlış kalmadıysa şöyle şiirleştirmiş. Sanma ey Hace kim senden zerüsim isterler. يَوْمَ لَا يَنْفَعُدَ قَلْبِي سَلِيمٌ isterler. ey kendini hoca veya alim büyük adam zanneden kişi senden altın gümüş istemeyecekler hiçbir şeyin fayda vermeyeceği günde senden kalbi selim isteyecekler diyor. kalbi selim kinden garezden aldatmaktan kıskançlıktan riyakarlıktan kısacası her türlü kötü huydan ve kötülükten arınmış bir kalp. Allah'ın değer verdiği budur. İnne ekremekum indellahi etkakum budur. Allah yanında en değerliniz, en şerefliniz, en mültaki olanınızdır. İşte bu mübarek kıssa bize anlattıkları arasında bunu da anlatıyor. Evlakmış, şunlarmış, bunlarmış salihseler faydaları olur salihseler faydaları olur sen ölürsün sana dua ederler amel defterin kapanmaz ne mutlu ama değilseler de senin onlara faydan olmaz ve onların sana zararı olmaz bu da bir nimettir bu da bir nimettir çalışacaksın uğraşacaksın dinineceksin maazallah mümin olmayacak Salih amel sahibi olmayacak bir de sana zarar verecek. E bu da çok büyük bir musibet olur. Cenab-ı Allah bu musibete bir yerde ne yapmış? Dur demiş. Olmaz. Senin imanının eğer ona faydası yoksa onun amelinin kötü olmasının da sana zararı olmayacaktır diyor. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti budur. Ondan sonra ne oldu? Tufanla. تفضلوا سورة نوح استعيم بالله قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم مما معك وأمم سنمتيعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم دل دك أي نوح بذن بس بسلام إلى yani esenlik ve huzur ile. Ve sana ve seninle birlikte bulunan ümmetlere bereketlerle in. İmanın bereketleri işte böyledir. İman kişiyi Allah'tan ona selam verilecek üzerine ilahi bereketler yağdırılacak seviyeye getirir. İman kişiyi bunlara ehil kılar. Buna ehliyet kazandırır. Allah kendi nezdinden iman edenlere bir esenlik bir huzur bir sükün bahşeder. Bakın, dünya ehlinin rızkının daraldığı değil, daralması değil. En ufak bir kayıpları bile onları perişan eder. Fakat yerine göre bazen mümin sadece akşam yiyeceği kadar bir iki lokması var. Bazen belki o da yoktur. Ondan dahi telaşlanmaz. Bir şeyler yapmaya çalışır, o ayrı bir şey. Ama bilir ki eğer rızkı kesilirse bu dünyadaki nefesleri de bitmiştir. Hayatta kalacaksa rızkı da gelecektir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah diyor semavatı yaratmadan şu kadar yıl önce bir kitaba şunu yazdı. Hiçbir nefis rızkını tamamen elde etmeden ölmeyecektir. Binaenaleyh rızkınızı güzel bir şekilde talep ediniz. Gelecektir oturduğunuz yerde kalmayın. Bakın hadis çok manidar. Rızkınızı elinize geçireceğinize göre hangi yoldan giderseniz gidin ama elde edin onu da demiyor. Binaenaleyh diyor rızkınızı Güzel yol hangisiyse o şekilde isteyiniz Batıl Batılda istemeyin. Haram yollardan istemeyin. Sizi alçaltacak, <gülüyor> küçültecek yollarla istemeyin. Rızkınız rızk kaybolmaz bir yere gitmez. Ya ben cuma namazına gideceğim ya farz namaza gideceğim. Dükkanı kapatsam mı kapatmasam mı? Rızkın sana gelir. Cuma namazında sana rızkı bekletir, şu namazından sonra gönderir. Eğer o senin rızkınsa gelecek. Gelecek. Hiç merak etme. Çünkü Cenab-ı Peygamber böyle diyor. Kesinlikle diyor hiçbir kimse eceli bitmeden rızkı da bitmez diyor. Rızkını tamamlamadan ölmeyeceksin diyor. Bazen insanın hatırına veya bazıları hatırına şu da geliyor. Ya peki biz rızkımızı tamamlamadan ölmeyeceğimize göre şöyle azar azar yayalım şu rızkı. Acaba ömrümüz uzar mı? Böyle hilelere de gerek yok. Rızık ne zaman gelirse onu alacaksın. Sen onu elde etmek için uğraşacaksın. Ne zaman ne kadar gelirse helalinden, doğru yolundan, şahsiyetini küçültmeden kendini ezmeden, ezdirmeden, haysiyetini ayaklar altında almadan, çiğnemeden, çiğnetmeden, kimseye zarar vermeden ve kimseden zarar görmeden, rızkını güzel şekilde talep edeceksin diyor. İşte bu şekilde, iman edildiği takdirde Cenab-ı Allah, Nuh Aleyhisselam'a seslenildiği gibi, bizden bir selametle, hem senin üzerinde, hem de seninle birlikte ümmetlerin üzerine bereketlerle in diyor. Bu şekilde Cenab-ı Allah Nuhu ve beraberindekilere tufandan önce ve tufan musibeti esnasında sabretmelerinin davaları üzerinde sebat göstermelerinin mükafatını dünyada vermeye başlıyor. Tıpkı İman etmeyenleri dünyada tufan ile helak etmeye başladığı gibi. Helak edilen kavimlerin musibeti de bir tarafta şudur. Dünya azapları ile ahiret azabı bitişiktir. Dünyada da rahat etmiyorlar ve dünyada uğradıkları azabın hemen arkasında ahirete intikal ediyorlar ve böylelikle ahiretteki azapları başlıyor. Bir de bir takım ümmetler daha gelecek ki diyor. Onlara selam ve bereketten bahsedilmiyor. Ve bu senumetti'uhum diyor. Ve bir de bir takım ümmetler gelecek ki diyor gelecekte. Biz de onlara bir miktar fayda sağlayacağız. Onların dünyadan ve dünyalıklardan istifade etmelerine yararlanmalarına imkan vereceğiz yararlanacaklar ama sonra da summe yemsuhum minna azabun alim ondan sonra da bizim tarafımızdan onlara çok acıklı can yakıcı bir azap gelip bulacaktır onları onlara tebas edecektir onları onlara dokunacaktır diyor azap tarafımızdan çok yakıcı bir hasar. Bana öyle geliyor ki şu materyalist, maddeci medeniyet, şu batıcı medeniyet, metalanma, faydalanma dönemlerini bitirmek üzeredir. Bu dönem bir sola ermesi bana yakın gibi görülüyor. Allahu alam. Bu bizim kendimize göre gördüğümüz emareler. Ve pek yakında diyor ki can yakıcı bir azap da bizim tarafımızdan gelecek can yakıcı azap onlara dokunacaktır, onlara isabet edecektir. Batı'nın bugün azap içinde olmadığı Batı medeniyetinin ekonomik bakımdan bu büyümeye bilmem neye rağmen bu bunca teknolojiye rağmen <gülüyor> Bir azap ve sıkıntı içerisinde olmadığı söylenemez. Aileler çöküyor. Çocuklar annesiz, babasız, ailesiz büyüyor. İslam dünyası da kısmen o yolda ilerliyor maalesef. Manevi boşluk, psikolojik rahatsızlıklar, büyük büyük psikolojik vakalar, her geçen gün, korkunç bir oranda artıyor. Uyuşturucu, hayasızlık, fuhşiyatın her türlüsü, en iğren şekilleri bile, hayvanları dahi utandıracak tarzda, gittikçe yaygınlık kazanıyor, kökleşiyor, küfür ve isyan, alabildiğine derinleşiyor, katverleşiyor. Bir belediyetin, İla nihaye bunca olumsuzluğu bünyesinde barındırarak devam etmesi mümkün değildir. Ya kendisini düzeltecektir veyahut da allah Teala'nın azabı bir şekilde er veya er geç gelip onu bulacaktır. Kıssanın nihayetindeki ayet-i kerimeyi de okuyalım. Ondan sonra Hud aleyhisselam kıssası gelecek ki onu da inşallah Bayramda sonraki dersimizde görmeye başlarız. Bu nihayete dikkat edin etmeliyiz çünkü bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabının kitabı olduğunu delillerinden birisi olduğunu göstermektedir. Diyor ki. Ayet okuyunca ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Diyor ki, tilke min embe il gayb. Bunlar, gayba dair haberlerdendir. Peygamber Aleyhisselatü kendisi de, kavmi de bunları bilmiyorlardı. Nuhiha ileyk. Biz bunları sana vahiy yoluyla bildiriyoruz. Peygamber efendimizin nübüvetini, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabının hak olduğunu ne yapmış oluyor? Göstermiş, ortaya koymuş oluyor. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ hada. Bundan önce, yani bu Kur'an'dan önce, bunları sen de bilmiyordun, senin kavbin de bilmiyordun. Ya Muhammed nereden çıkartıyorsun? Ya bak ben bunu biliyorum işte. diye birisi de çıkmadı. Olsaydı can atıyorlardı zaten. Peygamber kendilerince haşa bir yanlış bir şey söylesin hemen. Ortaya olup Onun peygamberliğini böylelikle iptal etsinler. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmadığını söylemeye ellerinde bir fırsat geçsin. Daha da öyle bir şey olmadı. fa bir Ey Muhammed sen de sabret. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Çünkü 950 yıl kavmini davet etmiş ve sebatla bunu sürdürmüş bir peygamberin kıssası anlatıldı. Onun için ona o sabrettiği gibi sen de sabret. İnnel akibette lil Allah Nasıl ki Küfürden, şirkten sakınan Nuh ve onunla birlikte gemide olanlar güzel akıbetle karşı karşıya kaldılar. Şüphesiz ki güzel akıbet takva sahiplerinin olacaktır. Bunlar bir müminin dava yolundaki bitip tükenmek bilmeyen azıklarıdır. En büyük şimdiki tabirle motivasyon unsurlarıdır. Nuh Aleyhisselam yılmadı 950 yıl. Ondan Muhammed Aleyhisselatü Selam'a kadar hiçbir peygamber davasından dönmek şöyle dursun. En ufak bir tereddüt bir ihmalkarlık dahi göstermedi. Bize de düşen onların yolundan gitmek olacaktır. Ve ümitsizlik yok. Çünkü güzel akıbet, küfürden, zulümden, şirkten, hayasızlıktan, başkalarına yüksekten bakmaktan, insanın değerini alçaltmaktan vesaire sakınanlara aittir. Güzel akıbet, takva sahiplerinindir. Dolayısıyla mümin bu ayeti kerime, hatta bu ayetin bu bölümü olduğu sürece ümitsizliğe kapılma hakkına sahip değildir. Bütün dünya bizim aleyhimize birleşse bugünkü gibi yine de biz ümitsiz değiliz. Ümitsiz değiliz ki burada beraber sohbet ediyoruz. Çünkü Bizim bu gibi meclislerden ümidimiz vardır. Allah'ın bu gibi meclislerde hiç kimsenin farkına varamayacağı, idrak edemeyeceği, nice bereketler ihsan edeceğine imanımız vardır. Çünkü biz Rabbimizden ve Resulümüzden öğrendiğimiz üzere haksız tertemiz ve pek güzel bir ağaç gibidir. Kökleri yerde, dalları semadaki bir ağaca benzer. Burada 30-40 kişiye söylediğimiz bu güzel kelamların hiçbirisi birisi bizden değildir. Bunlar Allah'ın kelamının ve Resulullah Aleyhisselam'ın vesselam'ın yüce irşatlarının cınız bir yansımasıdır. Bu yansımanın bu dört duvarın sınırlarını aşarak bir gün gelecek bütün beşeriyeti aydınlığa boğacağına inanın bütün kalbimle inanıyorsun. İnşallah. Merhum Said Nursi'nin dediği gibi biz de bu inanıyoruz. İstikbalde dahi diyor en gürsa da en yüksek ses İslam'ın olacaktır. İnşallah. Merhum Seyyid Kutup, Kardeşi Muhammed Kutup hemen hemen yazdıkları her kitabın sonunda son bölümleri şudur. Al mustakbellil i̇slam el-Mustakbelli'l-Hazeddin gibi. Gelecek İslam'ındır, gelecek bu dinindir. Biz de bütün kalbimizle buna inanıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah söylüyor, اِنَّ الْاَقِبَةَ الْمُتَّقِينَ Güzel akıbet, takva sahiplerinindir. Takva sahibi olalım, güzel akıbete nail olalım inşallah. سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ amma يَصِبُونَ سَلَامٌ عَلَى الْمُسْرَلِينَ وَالْحَمْدُ Rabbil رَ